Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, ashabına, bütün Tehranlara, Ali hani İsaam, Evliya-i İkram, Sıkta Erke Ağzam Sultanımıza gelen aler, bütün Piranizam Efendilerimizin ruhu tayyibelerine, Sevgili Pederimiz, bizim saatten da ruhuna bu sevgili var demis anşanemizim ve beybellerinin şimdimizin anneleri, babaları, aklobaya taalluk akuldan <gülüyor> ahirete intihal edenlerin ruhuna başlar başında kalan hak ile iksan olan bir fatiha-i muhtedir antimiz ruhuna 1000 <gülüyor> Müslümin Müslümanlar, Müslüm Keaf ve Ehlistan din kardeşlerimizin ruhuna biçiklas bir Fatiha Ruhları şarj <gülüyor> Allah şefkatlerine nâir Kıymatlı pederimiz Şık Mustafa Efendi Hazretleri Havacıkta <gülüyor> rahat vermeyince Havacıkta rahat bulamayınca Dere Köyü'n imamlığını kabul etmişti. Mevla Rıza için imamlı gelir, sen şu kadar imamlık vereceksin sen bu kadar dimersin. Lakin Dere Köyü'yle de coştu, Allah onlara da coşturdu, Allah cümlesinden razı olsun. İki çinik imamlık yerine dört çinik getirir oldular. Ellerinin üstünde insyaAllah onların himmeti bulundu, onları öyle tuttular. Yağacaklarını, hiyeciklerini, her temin ettiler. Bu mübarek zata vaaz verdinmediler. Ya Rabbi ne vaaz, imkanı yok. Her şeyi kurudu, Meclise kurudu, Kur'an kursu kurudu, her şey kurudu. Kürsüye çıkıp bağır vermekte kuruluydu. Burayıcık kıy buldu, verdi bazı. Şu Ramazan Yahya'dan gelirlerdi, Kiraz'da gösterişten haberiniz varsa gelirler, dinlerlerdi. Bayılmak, çok zaman bayılmak ihtimali vardı. Bir latife konuşmasa bayılır giderdi insan. Ey ne Bu O arada Direkü'yü de her zaman bazı verdirmedikler için, burada da vesika ile verileceğinden, hutbalar da bizim gönlümüze aldı. Hutba okur, çok tesirli hutba okur, hutbalar da Müslümanların gönlünü gördü. O hutbalardan birini, kaderimizin yurduna, annemizin yurduna geldiğimiz için, kaderin hutbasından birini şöyle okuyorum. Elhamdu lillahi l-nebih wa'idu l-qahkhar o başları dursun, hutbanı hediye dokunmaz Kur'an-ı Kerim'den, Esta'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim ثُمَّ أَمَا تَذُوْسَ أَقْبَرَةً ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَةً Ayeti Celilesi Ey müminler, ey müslümanlar kaderim öyle diyor. O günün cemaati, bu günün cemaati var hiç farkı yok. Söz kıymetli olursa kıyamete kadar aynı kıymatını başa gider. Hep biliyoruz. Hep görüyoruz ki Ölüm gelince insanı alıp götürüyor. Bize çok ibretli şey bu. Satı, terakkiye vesile olan da bu. Dersimizin en evvelinde ölüm tefekkürü yaptırma da ondan oluyor. Kendi de öleceğimiş babam, annem de öleceğimiş de ölümden bahsederlermiş. Musa'nın ölüp hep biliyoruz, hep görüyoruz ki insanı alıp götürüyor ölüm. Sanki bu dünyaya, şa, sanki şu dünyaya hiç gelmemiş gibi bir hale getiriyor. Hiç gelmemiş gibi. Nerede babalarımız, analarımız, dedelerimiz, efendilerimiz de nereye gitti? Hani kayıp yok, hiçbir şey yok ortada. Biz de öyle olacak. hiç gelmemiş gibi olacağız. Ananın baktığında hiç durmamış gibi Alemi Erbahı hiç görmemiş gibi Ana kucağındaki emmeyi hiç bilmiyoruz. Askerliğimizi bile unuttuk. Gitti, giren geliyor böyle. O insanı koşup gezdiren cam girince ceset, Suyu çekilmiş bir değirmen gibi kalıyor. Ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bilin diyor Peygamberimiz. İşte gittin mi kabirde isterse bin dükkat kal, isterse yüz bin lasta-ı celal oku, bir tecik sevap yazılacak değil. Her yeri bura, burada durman diyor. Suyu çekilmiş, çekilmiş bir değirmen gibi kalıyor. Sonra gider, sonra gider bir kılığa giriyor ki artık onu mezerden başka bir yer patlayamıyor. Ağzı yüzü ermiş, gözü belermiş, ondan sonra ağzı köpürmüş, açılmış ağzı, benzi bir hoş, karnı şişmeye başlıyor. Anca mezer patlayabiliyor o zaman onu, ev sahibi diyor ki durdurmam ben babamı götürün evde durdurmamız dayanamıyor diyorlar öyle hale geliyoruz bir vakitler bir vakitler diyor babam ünler çiçekler gibi olan insanın vücudu orada şişiyor kurtlanıyor deşülüp dağılıyor en sonra eriyip çürüyor Toprağa karışıp geliyor. Bunu hep biliyoruz. Lakin unutmayalım ki bu hale gelen insanın gesedidir. Bedelidir. Bedenidir. Yoksa cana, ruha bir şey olmaz. Ruh o topraktan gelmedi ki yine o toprağa gitsin. Onun alemi başka. İnsanın ruhu tıpkı vatarından uzak düşen bir garibe benzer. Ruh alemi erbahtan gelmiş bir gariptir. Ruhun elinde olup olacak bir atı, bir bineceği vardır, o da bedendir. Bedene bindi, dünyayı geziyor, seyrediyor. Vücuttur, ona bu bir nimettir, bir emanettir vücut. Bu nimet eldeyken, nimet, vücut nimeti eldeyken, hadrini bilip de kendini gurbet elinden, tehlikeli, korkuşlu yerlerden kurtarırsa vatanına, vatanına asıl kendi alemine güzel güzel dönebilirsen ne âlâ. Yok derdi babam, kolunu kanadını kırarsan namaz kılmaz kolları kırılır. Oruç tutmaz ayakları kırılır. Hacca gitmez gözü kırılır. Zeketini vermez birinin gemiyi kırılır. Yani bütün ruhu mahvetmiş olur. Allah korusun o emaneti yerli yerinde sarf etmek lazım. Yok eğer yollarda eğlenir, yollarda dünya muhabbeti kendini bağlarda, bahçelerde, dağlarda, işlerde, güçlerde, parada, pulda, her zaman bu dünyanın üstünde devam edilmez ki. İstratı var, zikri var, ibadeti var, çalışmada var. Çalışılmazsa da olmaz. Bu dünyanın devamı bozulur. Çocuklar helal rızık yiyemez. Bu dünyada e, sallanan ağaçların okuduğu yaprakların tesbihi bütün kendine yazılır. Dibini gübreler, sular, sular niğret, e, niyeti de iyi olur. Benden sonra kurtlar, kurtlar, karıncalar, yavrular yeri de sevap olur, daima sevap yazılır. Onun için yani sırf böyle değerli. Yollarda eğlenir, haylazlı giderse, elindeki atını da çarptırıp yarı yolda yayan galaca olursa, vay onun başına geleceklere. Asıl yiğitlik can iken kardeşlerim, Kederimin hutbasını dinliyorsanız, Can iken fırsat eldeyken, yol alıp asıl cennete yaklaşmaktadır. Merkadın nuru bize koyduğu yadigarlar bunlar. Hep onun sohbeti ettiğimiz. Yeni yaşında ben bu yazıyı okumayı belletmiştim. Sekiz yaşında bu yazıyı okurdum. Hayret ediyorum, babam şöyle bak, şöyle, o Kur'an'ı sakınca bu yazıyla belletti. Onun himmeti, himmeti daşa geçerdi. Şunu şöyle yap dedim, o iş kolaylaşır, korvarı gider. Asıl marifet bu dünyadaki vazifeleri güzelce yaparak, bu dünyadaki vazifeleri güzel yaparak yaradanına avuşmaktadır. Yukarıya geriye çıkıyorum istersen tipin yetişmesin. fırsat eldeyken yol alıp cennete yaklaşmaktadır. Asıl marifet, asıl marifet bu dünyadaki vazifeleri güzelce yaparak. Yaradına, yaradanına kavuşmaktadır. Yaradan Allah'a, O'nun rızasına kavuşmaktır asıl. Bir insan kenarlıktan ne kadar uzak olursa, fenalığı hiç silmez ne kadar uzak olursa, Rabbısına o kadar yaklaşır. Merkebesi de o derecede artar. Fenalıktan kaçar. Allah, Allah'ın rızasına kavuşur. Bir Adem fenalıklara ne kadar çok dalarsa, fenalığın içinde dalarsa, Allah'ın rahmetinden o kadar çok uzak olur ki, yani marit meşrik gibi değil, çok uzak olur Allah'a. Allah'a uzaklaşır onun rahmetine kavuşamaz imkanı yok Çünkü, yapma dediğine dalmış. Ee, şu eve şu eve gelip giden e, muhterem bir insan bu eve bir hain giderse bu evin centinene basabilir mi bir tecik e, bu e, onun yüzünden bu dere köyler birçok tarikat'a girmeye vesile oldu Topalabız'ın oğlundan bir küçük haber çıkışın Kavacı'nın semtine hiç basabilir mi artık? Yani Allah'ın e, yapma dediğini yaptıktan sonra Allah'ın rahmetine yakın olabilir mi o? Hiç imkanı var Allah bizi fenalıklardan muhafaza. Hmm. <gülüyor> Öğleleri için asıl felaket ölünce başlar. Diyor. Gülüm her ne kadar ruhu bedenden ayırıyorsa da yine aradaki ilişik kesilmez. Aradaki ilişik kesilmez. Hemen kendini ise cennet alemine arşi ağzına doğru çıkıp bir gezdiriyorlar, peygamberimizi gösteriyorlar, getiriyorlar. Yok fena ise cehennemi, hataplarını gösterip getiriyorlar. Gelser ki havlusunda, Ooooooooooooooooo. Oooooyy diyorlar. Bu ne diyor? Sen öldün de onu kaldırıyorlar. Aa, kendi bedenine gücü yetmiyor. Gerden dik dik bakıyor. Oh. Mahkemeye yaklaştığı için böyle ürküyor, ürperiyor, titreyiyor. Cenaze sıkılıyor, haydın bir gem de giriyor içinde, ilerle tutmazsan kapı veriyorlar saranlık yere. Ya Ravzat-ı min riyaz oluyor, ya Kufat-ı min huferin, niran oluyor. Tam talgın o zamana denk geliyor. Üzkürül ahdelleri haraşta min, min, mined dünyâ Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abdülhu ve Rasûlü Kul bir kul ''Ya Muhammed, kul!'' dedi demek yani ''La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah'' dedi. hoca oradan talgın veriyor ama kendi Arapça oluyor burada. İnsan Arap oluyor, <gülüyor> sualları neyi biliyor birerde. Gücü yeterse, dilleri dönerse De dönüyor, iki melek gelir çınarlar gibi Gözleri yalgurdar, şimşaklar gibi. Biri sual sorar, gök gürler gibi. Dünya döner, bir gün alem pan olur. Münker nekir gelir, çok dil olur. <gülüyor> çok diller <gülüyor> durmuş kalmış. Ondan sonra, ölünce çizeller belin kuşağın. Gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız bir ürtün döşeğün. Hem o, hem de yorulanı dünya dener bir gün adam fano. Niye de bizi biriktiren niye Engilau sabır? Niye de bizi biriktiren Şeyh Mustafa? Niye de Yusuf'un çoğu da şöyle işte hani gelen gidenden bir getir bakalım bir tanesini görelim. Niye o kadınları başına toplayıp da direkt ün kadının en başısını evliye derecesine çıkaran anşanım niye de? Tabirlerin nuru işte gitti. Haver biz de gideceğiz. O <gülüyor> o sevgili vücudunun ne olduğunu ve ne hale girdiğini hep görüyor, biliyor. Hep görüyor. Sade kelç adamlar gibi hiçbir şeye gücü yetmez. Eskisi gibi kalıbına sokmu yetmez. Yalnız kabirde girer yeniden buradan, sağladığı zanneder, bu tallar elinden oturdular, şu hala cevap ver, geriye giden çıkar oraya devrilir. Böyle tefinin sıyrıldığını görenler çok. hisset çok uzun olur. İşte ilk, ilk sıkıntı, ilk azap buradan başlar. Bir kavilde de ruh. Beşinin üstüne oturur, oradan cevabını verir. Dürüst cevap verirse, Haydi, cennet bahçesi oldu, yerindir. Bir şeyde, gözün indiği yere kadar bahçe bir huri kızı çıkar gelir güler, gülemekten. Görenler varmış böyle, kabir halini gören var. Gelirmiş, boğazını kucaklayayım deyince, huri kızı çekiriverince, boncuğunu kırıvermiş böyle. Mercan varmış boğazında, sütlü görürsün huri değil, huri ayin. Allah Kur'an-ı Kerim'inde. Pek güzel, boncuğumu mı topladı nazlı nazlı gülerekten deyince birini alıyor, birini de alıyor, ikisini eline veriyor. Kumbi iznillah diyorlar, ölü evliya da cil diril diyor. Dirilince ve gözünü açıyor, veriyor ki ne zaman öldüm diyor, iki dakik oldu, iki boncuk aldım. Bir sene olmuş. <gülüyor> Bir solukta geç, öyle geçmese evliyalar orada hafiz mi şimdi? Hafiz on zevkinden safasında. O fenalarda da min huferin niran cehennem çukurundan bir çukur, longur longur longur. cehennemden diyor bir pencere açılmış diyor. Parrrr. Yapmış burada kana. yapmayalım sen alın. Allah razı olsun. Benim büyüklerin ardına düştüm. Cehenneme gireceğimiz, cennete girelim, zevk safası yaralım inşallah. Allah cümlemizi birimizin hürmetine, büyüklerimizin hürmetine, fahri kâinatımızın hürmetine hep imanla güldürsün, hep cenneti buldursun, hep rızası ile güldürsün inşallah. <gülüyor> İnmeli Adem gibi hiçbir şeye gücü yetmez felce olmuş gibi. Eskisi gibi kalbına hokmu geçmez. İşte ilk sıkıntı, ilk azap buradan başlar. Ruh bakar ki o kıymetli e, vücudunu tutuyorlar, kaldırıyorlar, kaldırıyorlar, yatağından çıkarın diyorlar. Bu Adem'de bu evin, bu barkın sahibidir demiyorlar. Yatsın ya biraz daha evinde kendi yaptı, ne çaktı, dırnağından çıkardı bu evleri. Yapma, kal yok, kaldırın, kaldırın, kaldırın, hoca yıkacağım, herkesin işi var, dağılacağım iş birini bükerekten getiriyorlar. Demiyorlar, alıyorlar, götürüyorlar onu sevgili evladından, sevgili yavrum, sofrasına bahane ol. Sevgili ev, evladından ayalından ayırıyorlar. Tabut, temsil, kepem, mezar, bunlar hep ruhum hiç sevmedi, hiç hoşlanmadığı şey. Yani ölümden hiç hoşlanabiliyor mu? Tabirden hiç hoşlanabiliyor mu? Ne olacağım, halim ne olacak diye hapishaneden korkar gibi korktuk. <gülüyor> Sevmediği hiç hoşlanmadığı şeyler bunlar. Hepsi soğuk, hepsi korkunç. Hele o mezerdeki hal. ve dar yer. Hepisinden biter. Hiç böyle şeyleri insanın ruhu sever mi? Ruh Yediğin hep geniş, ferahlı yerler ister. Onun yeri öyle, daima açık, aydınlık yerler ister. Onlardan hoşlanır. Halen gelince pencereler bu küçük bir şuradan da Aslan herifin yaptıracağını, yaptırmayacağını bilemiyor ki. Yani hep ruhun hoşlandığı şey, Üç tarafında üç pencere, her taraftan güneş kursun, Öyle istiyor, böyle ister, o ruhum canı bunu istiyor. Onlardan hoşlanır, daime iyi işler, iyi işler, dostlarla düşüp kalkmak arzu eder. Bunu dostlarından neden dayanıyorlar, mezara sokuyorlar bakalım. Ee, öyle görmüş, öyle alışmış. Şimdi bu mezerde ne yapsın bu belaya, nasıl tahammül etsin bu zavallı işte, gömülleri Allah'a karşı kapalı olan fena kimselerin ruhları, Böylece ölümün, ayrılığın, acılarını bir bir görerek, ıı, tanıyarak kendini mezerde görünce korkar. Birkaç korkar, mezerde yalnız sokmuşlar. Orada bir bayıl mahallerine geçiyor, haberi olmadığı şeyler. Nerede olduğunu bilmiyor, kendi. bir silsiniyor, bir diyor ki anlıyor, başa çağır. <gülüyor> Diyerkene sağ taraftan kapı açılıyor, çak. Üstümanı ise, mümin ise, müteyyin ise, yoksa fena sol taraftan açılıyor, melekler geliyor. Sol taraftan geldiğinde çok kılzatlılar, şiddetliler. Bir donakları gövde, bir donakları yerde, çok sıkıntılı. Eğer sağ taraftan gelirse bir adamın, bir mürsini, kâmili, kutlu cihana da varsa o da gelip yanına oturuyor. Kof mu, kofma. Bir şey yok, kofma inşâAllah, yetişecek diyor. Meleke rabbuka dinuka ve nebiyyuka ve kitabuka Rabbuk mu Allah diyor diyor efendi, ıslatları. Böyle yetişiyorlarım, biliyorum, ben dedim Halil hep kerametten bahsedelim dedim ya, yetiştiremeyeceğim fahreddin Razi Hazretleri Kutu Aziz fahreddin Razi Çok meyum ulema, çok tefsirler var, haber veremem, uzun Yalnız muhittin Arabi Efendimiz diyor ki, sen Kübra'dan imtisab diyor, senin Arkın oradan geliyor, kudretten ben görüyorum öyle diyor Oraya gönderiyor, varıyor O da bazı kitaplarını suya attıktan sonra tecrübeler olunca intisap veriyor. İyice alamamış da az bir bizim gibi çalışabiliyormuş. Böyle evradını okur. Bir bu şeyh Mecbiddin-i Kübra bu dalmış böyle böyle sükut halde uyanmış. Elhamdülillah demiş. Hayrola bizim koca Fahrettin vefat etti demiş. İyi, e, elhamdülillah, başında bulunduk. Kabirde de sualda yanındaydım. Kabirde sualda yanındaydım. Melekler geldiler, Rabb'ını nasıl bilin ya Fahreddin derler. 99 yelil ile bilirdi Allah'a. 99 yelil, Kur'an-ı Kerim'den çıkarmış yelil ile biliyordu. Hiçbir şey diyemedi, gözünüzü öyle bakmaya başladı. Alem başka, öyle takır takır eskiyimi konuşulacak yer değil ki. Ben dedim ki, Resulullah'ın tanığı gibi tanırım diye, Resulullah'ın tanıdığı gibi tanırım deyince, Mutlulu da elhamdülillah diye, ona diyiyorum demiş. <gülüyor> Üstazımız, bu için Tahir hocamızla Ashab-ı Sohbah'da konuşurken, Efendimiz sekaratımızda, ka e, kabirimizde gelir mi Tahir hocamız? <gülüyor> <gülüyor> Bilin canım, soruyorum dedi. Ben cevap verdim, gelir. Hem sekarat gelir, hem de kabir gelir yine olmasa değil sabit bilir. Niye ezdiye çezer diyor. Elhamdülillah çok şükür Allah. Hı, biz yani hocalara derken he biri marifette biri ve iki kişi vefat edince aynı zaman ruhu alnından da onu da ikisinin de başında bulunamazsa nüvisi olmaz sat İkisinin başında da bulunacak. Allah hocalara, dair hocalara derken ne diyor? Allah İslami dostumdan razıyım. Onun simasında iki velek yetişin. Ve ona tevhid tarif edin kabirde sualı. Ben hocaları onunla ikna ederim ya, ben kendinin geldiğine inanıyorum diyor. Ben kendinin geldiğine inanırım. Kabirde kendinin geldiğine inanırım. Babam için çok şey diyor, yani Hangi çekti eski ki insta yeniden nadir dar oldu. Değer mi buna? Usta yani ay hala aynı babanızı kaybetmeden daha ağır oldu. Yani böyle siyette. Şey Leyi nerviz Allah mer kadınırosko. 3 gün sonra perşembe geldi. Vazırfsun kefat ettiydi. Peygamberimiz'in gününde vefat etti. Peygamberimiz bazırsası doğdu, bazırsası vefat etti. Salih çarşamba, feşamba gün dünyamda hayır olsun, her anda gelmiş. Şöyle bir saf var, dedem ne de var? Dedi ki, Hasan yıldıracak namazı dedi. Ben çekildim, mihraptan dedi, Hasan yıldıracak dedi. Sen yıldırın. Hı. Ben onun tabiğini bildim kendinden sonra dersi biz bileceğizdi. O delimin yanında ne göstermiş oldu. Ne maslandı? Aman sen vefat ettiydi. Ee ettin mi diye e, geldim şimdi dedi. İyi e, nasılsın dedim. Uyutun kaldırın ne diyordum? Çok zahmet mi çektin? Yok zahmet görmedim dedi. Hacı Esad Efendi çok sevdiğimden dedi. Be. O geldi dedi, onun izni önüne böyle vefat etsin dedi. Hiç haberim olmaz oğlum dedi. Aman rabıtaya devam edin dedi. Sonra işte gençlikte, hal zamaza genç olduğumuz için rüyalar salihdi o zaman. Şimdiki gibi kazit değeriydi, günahkar. Oradan sonra kabirdeki halimiz ne oldu kabirde? Kabirde oğlum Kabire yatırttılar, sağ döndür kapı açıldı, iki melek geldiler, şöyle baktılar, bu ilmiyle amel etmiş, üç aylarında vefat etmiş, şihre başında oturuyor, ne diyelim dinler geriye döndüler, geçtiler, diyor, şu an sormadılar. Oğlum, rabıtaya devam edin, efendi orada bulunuyor, dedi. ''Oğlum senin için bütün yan yanda ağlaşıyor hep, bütün ikvan hekmez içinde. Sen bizim için kaygılanmıyor mu bizden ayrıldın da o sevgili dostlarından?'' ''Oğlum sizi unutturucu Hazreti Muhammed ve Vesselam'ın sohbetini verdiler beni.'' dedi. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Velâghibe lil mustagîn. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Şöyle gibi bir düz sohbetimizden razı ol Ya Rabbi. Amin. Bildiğimleri irşat ve ıslahat ya Rabbi. Söyleyeni irşat ve et ya Rabbi. Şöyle de şu ağacın altına birlikteğimiz gibi yevmül mahşer'de mahşer gününde Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam efendimiz Tanca altında, haa ah, kutlu cihanımızdan tut da, bu fakire hakire inene kadar yeni ihbarımızı beraber haçlı cennetle alın. Fedevse ala cennetinde bütün Peygamberani zan, Evliya-i Kiram, bütün Pirani zan, Evliya-i Kiram,